Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan Cenk Derili. Merhaba, ben Yel Takım. Hayrettin Günç de bize beraber olacaktı ama yetişemedi. Canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Tekrardan hepinize merhaba. Twitter hesabımızdan da duyurduk sabahın erken saatlerinde. Bugün biraz tekrar gezi konusunu konuşacağız. Gezi Parkı'nda olan bitenler üstünden aslında... Herkes için Mimarlık Derneği'nin aslında sürekli derneği mi konuşuyoruz? Ben de bu sabah gelirken biraz onu düşündüm. Kaçıncı ilgili program diye. Malzeme geliyor sevgili dinleyenler. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Derneğin akıba gezi nokta adresi üstünden gezi direnişi çevresinde gerçekleşen kendiliğinden mimarlık örneklerini ...bir şekilde çizim diline aktarıp onları belgelemeye çalışan bir projesi oldu. Buna e, katkı koyduk hepimiz. En başta küçük bir, yani, e, belki 10-12 kişilik bir grup. Daha sonradan da Şimdi arttı. Şimdi gittikçe arttı. Bir de Hı -hı. Yani açık e, duyuru yaptık, isteyenler katılsın Hı -hı. diye mailler almaya başladık yavaş yavaş. Ve buradan da tekrar edelim. E, siteye girdiğiniz zaman zaten nasıl katkı koyabileceğinize dair bir bölüm var. Orayı okuyup siz de bu direnişin mimarlığına ipucu veren ilginç örnekleri çizip yollayabilirsiniz. Bu aslında bir database oluşturacak gibi görünüyor. Bir yandan... Aslında Said Ali Köknar'a buradan evet, tamam, teşekkür ederim. Ben, <gülüyor> ben de aslında biraz hikayenin başlangıcını... <gülüyor> evet, evet. İşte bizim o ilk sizin hatta Gezi Parkı'nın işte, divan tarafını kurulan bir serbest kürsü vardı Hı -hı. barikatlardan. Ee, onu Facebook sayfamızda paylaştığımızda Said Ali işte bunları belgelemezseniz işte, <gülüyor> size emeğim geçtiyse... Hakkımı <gülüyor> helal etmiyorum. <gülüyor> etmiyorum. Bir psikolojik baskı <gülüyor> uygulandı sevgili dinleyenler. Buradan da duyuralım ama kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü e, doğru bir hatırlatmaydı açıkçası. E, biz o sırada e, kürsüyü kurarken o kadar fazla o durumun bilincinde değildik. Ama biraz uzaklaşıp bakınca bir de böyle bir yorum gelince gerçekten bunları belgelemek. E, çünkü aslında Seyiteli'nin orada dediği sadece e, kürsünün kendisini çizin değil, e, parktaki pek çok diğer strüktür üstüne de bir uyanıklığı bizde yaratan bir önermeydi. Onun üstüne de yavaş yavaş iş şekillenmeye başladı. Bir de hani o diğer şeylerin üzerine düşünmeye başladıkça şunu sormaya başladık çünkü hep parka bir şeyler yapalım, gezi, hı hı. gezi boyunca parkın içerisinde olan müdahaleler yapalım diye biz ne kadar parkın dışından düşünsek de içeriye gittiğimizde her şey zaten olmuş evet. oluyordu ve içerideki her şey yani ne mimar mimarsız tasarımcısız kendiliğinden orada anında vücut buluyordu. Yapılma Yapılma zamanıyla tasarlanma zamanı üst üste düşen, çevredeki malzemeyi kullanarak işi gerçekleştiren. Senin de dediğin gibi tasarım süreçlerinin o kadar fazla işin içinde olmadığı, belki tasarımcıların da o kadar fazla işin içinde olmadığı bir süreçte Hayrettin gün şu anda stüdyoya teşrif etti canlı yayında. Baksın, <gülüyor> baksın. Evet. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Tam da giriş yapmıştık. Birkaç dakika geçti. Birkaç dakika geçti. Sayteli Kök bahsettik? İşin teşekkür nasıl ediyoruz. başladığını, evet, teşekkür ederiz. İşin nasıl başladığından bahsettik biraz. Ee, i̇şin kendi özelliğinden, kendi kıymetinden bahsettik. Bunu evet, ilerleyen günlerde tekrar tekrar konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü park nasıl olmalı, nasıl bir yer olmalı diye e, yapılan toplantılar var. Bir yandan e, belli süreçler aslında kurgulanmaya çalışılıyor. Ama belki parkın öğrettiği en önemli şey bunlardan. Daha üst ya da daha derin bir yerde aslında bazı şeylerin kendiliğinden tasarımcısız belki politik erkinde de o kadar fazla müdahale olmadığı alanlarda kendiliğinden gerçekleşebildiği üzerine şeyden bahsedelim. Yani bu proje başladı mesela işte çizmeye başladık yayınlanmaya başlandı sonra pek çok yurt dışı portal ve yayın alanında da kendine yer buldu. Bunda siz mi her tarafı bombaladınız yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Bunları biraz açık açık konuşalım. <gülüyor> Aslında şöyle oldu. Ya yani bizim de beklemediğimiz üzerinde bir e, ilgi aldığını söyleyebilirim ama oradaki işte herhalde asıl kritik nokta e, hashtag. Hı hı. <gülüyor> Occupy Gezi ve o, hani tüm bildiğimiz uluslararası işte Dezin olsun, Wired olsun Kendileri bizimle iletişime hı hı. geçtiler işte yayınlamak istiyoruz vesaire diye Biz Ama de... bir eşik var hani biri yayınlayınca yani yani. Mesela Dezin yayınladık O diğerlerini de etkiledi Ve hani oradan görenler daha çok Sanırım ilk yayınlamadan sonra bir anda herkes hani böyle bir şey fark etti. Peki bir sürü yorum oldu. Bu da mimarlık mı neden böyle bir şey yayınlanıyor diye? Bunu bir cevap, bir cevabımız ben, o yok mu? Yorumu ben göremedim. <gülüyor> Bana başkası da söyledi ama <gülüyor> sanırım, ne sanırım ben bunu sürekli yayıyorum. <gülüyor> dipten diptan biri böyle bir şey dedi diye. Üstüne tartışması eğlenceli çünkü bunun yani bunun neresi mimarlıkta orada yayınlanıyor? Bunda cevabınız var mı? Ben açıkçası buradan tüm mimarlardan... ...hani eğer varsa özür dileyim... <gülüyor> ...mimarlık bu. <gülüyor> Cevabını verebilirim. Çünkü Hı -hı. gerçekten... ...nasıl diyeyim... ...bir arada hiçbir arayüz olmadan... ...başka bir insan eli olmadan... ...insanlar direkt kendi ihtiyaçlarıyla bir şeyler yapmaya... Hı -hı. ...başlıyorlar ve bu bize hani yeni... o ...bizim de yazdığımız o ufacık metin gibi... ...yani bize yeni tanımlar yapma... ...ihtiyacı doğuruyor. Çünkü... Ya mimarlık sadece işte bizim bildiğimiz geleneksel anlamda bir mimarın gelip işte siz ne istiyorsunuz ya da ben size en iyisini bilirim tarzında değil. Tam orada işte ama bu biraz da bir artık katılımcılığın da <gülüyor> ötesine geçmiş bir <gülüyor> Evet. Bir de sanki mimarlar biraz hani tak takdir edilmeye alışık bir kesim olduğu için. Hı hı. Şimdi böyle bir şey de hani takdir eden konumuna giriyor. Hani böyle bir blog görünce mimar olmayan. Yani insanların yaptığı şeyleri takdir eden bir blok. Hani o da belki biraz e, o şeyi sorgulatıyor olabilir. Hani bu, bu mimarlık mı diyeyim mi? Doğru. Bir de şöyle bir durum var. Mesela mimarların dahil olmaya çalıştığı ya da yeltendiği anlarda, biraz önce sen onu söyledin de tekrar söylemekte fayda var. O anlarda mimarların gidip bir şey yapmaya niyetlendiği anlarda gittiklerinde gördükleri aslında yapmak istedikleri şeyin orada <gülüyor> halihazırda hazırda yapılmış olduğuydu. Evet, bir evet. Benim, benim şöyle... şöyle bir şey mi yapsak gidiyorsun <gülüyor> mesela <"A>, kütüphane var falan. <gülüyor> i̇şte benim öyle anım var. Telefonda konuşuyorum işte geziye kütüphane yapmayı düşünüyoruz vesaire siz hani yaptınız vesaire <gülüyor> falan derken ben bilgisayar başında yapmışlar dedim. Yani onun hızına yetişilmiyordu zaten içerideki. Bir de şeyi de sınıflandırmak belki faydalı olabilir. Yani bunun üstüne biraz yazdığımız, ettiğimiz başka yerlerde belki yakın zamanda yayınlanacak şeyler olduğu için hani tasdif etme şansımız oldu bu düşünceleri. Bir parkın içerisinde yapılmış olan doğrudan ihtiyaca yönelik e, yapılar vardı. Yani bunların büyük bir çoğunluğu belli işlevi karşılamak için üretilmiş olan e, strüktürler aslında. Mekansal anlamda parkın e, günler içerisinde nasıl yeniden programlandığını gördük. Yani çeşitli kullanımlar yer değiştirerek kendilerine en uygun alanları buldular. Mesela parkın şu anda tabii ki polis kontrolünde ve kesinlikle girilemeyen parkın özgürlüğüne kavuştuğunda belki de sahnesi kendi belleğini yeterince kazandı bütün etkinlikler boyunca. Yani aslında hiç öyle tasarlanmamış bir yükselti alanı sahnesi oldu mesela. Ya da işte anı alanları falan oluştu yani çok iyi bir de... Yani Malzemenin belleğinin falan işgali de var. Yani bildiğimiz anlamdaki belli bir işlevine çok aşina olduğumuz malzemeler özel bir durumu yaratmak için yeniden bir araya getirildi. Resmen bellekleri işgal edildi başka türlü programlan da. Hani bu anlamda da bakılır. yani Mekansa olan evet, şeyler evet. var, yapısı olan şeyler var. Bir de malzemenin doğrudan anlam alanını kaydıran evet. yeniden kullanımlar var. Hani bunlar böyle söylendiği zaman ağızda büyüyen şeyler ama aslında hazırda bakıldığında bir duvar üstüne siz 10 tane solüsyon şişesini yerleştirdiğinizde orası birdenbire bir anı duvarına ya da durumun şiddetini gösteren bir e, heykelsi bir anı alanına dönüşüyor zaten. Ben bir de şöyle düşünüyorum yani onun hani bize bu süreç boyunca konuştuk. Işte, çok akıllıca şey işte sloganlar çıktı hmm. her şey hmm. yani nasıl diyeyim işte çok zekiceydi falan ama bu strüktürler de şeyi de gösteriyor yani onların kurulma birbirleriyle yani o malzemelerin kurul ilişkileri de aslında çok akıllıca evet. yani hiç beklemediğimiz bir malzemenin başka türlü kullanılması yani orada iht... da başka bir zeka var aslında evet. yani ihtiyacın doğurduğu o çözüm yaratma zorunluluğu kendi Şeyini, yani kendi zekasını ve kendi estetiğini de birdenbire oraya getiriyor. Şimdi yani bunlarda bir şey benzemiyor diyen çok fazla insan olacaktır ama o parkın içerisinde o kullanımın içine düşmüş olan insanlar işte görünürün, yani görünür olanın o kadar da önemli olmadığını o işin kullanım içerisinden ne kadar doğrudan kendini karşıladığını, karşılık bulduğunu bilecekler. Bir kısacık bir müzik arası verelim. Cahit Berkay'dan Kılıbık. <gülüyor> ee, filminin soundtrackini dinleyeceğiz ee, adı da çeşitli şekillerde mesajlara yorulabilir diyelim. Tekrar beraberiz. Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan ile Ben Yelta Aküm. Ben Hayrettin Günç. Hep beraber Herkesi Mimarlık'ın Occupy Gezi Architecture adlı projesini konuşuyoruz. Biraz işin nasıl başladığından bahsetmiştik. Şimdi yavaş yavaş şeye geçelim. Neler çizildi mesela? Yani Gezi direnişinde ortaya çıkmış olan mimarlıkları bir... Çizim dilini aktardığın, aktarılan, aktardığımız, şimdi içinde <gülüyor> de olduğum için hangi <gülüyor> zamiri kullanacağımı bilemiyorum <gülüyor> bir projeydi. Ee, neler çizildi mesela, ufak ufak bahsetsek. Ya bir kere farklı e, çadır şekilleri vardı. Yani ilk başta insanlar hani korunaklı bir yerde, e, işte yağmurdan, dışarıdaki Hı -hı. havadan korunmak için bir yerlere ihtiyaç duyuyorlardı. Onları çözmüşler. Hı -hı. Kütüphane vardı. E, um, Ranza var. Evet. <gülüyor> Ondan sonra bu babalardan yapılmış masalar, Hı -hı. Oturaklar, oturaklar var. Pimpon masası. Pimpon, Pimpon masası, masası var. Işte şey, dün şeyi gördük mesela. Ee, tavla yapmışlar Hı -hı. yerde böyle oynayabileceğin Hı -hı. zarla. Ee, Barikatlar var. Barikatlar var. Mescid var. Evet. Onun yani, ser, serbest kürsü var. Hı -hı. Ondan sonra mesela AKM'nin cephesinin hani Doğru. yeni halini var. Yeni <gülüyor> hali Eski yeni. Es, eski yeni. nasıl bir şimdiki halini de çizmek lazım aslında. Ondan. Evet. Hem AKM bence hem de işte şu an park yenileniyor biliyorsunuz. Hı -hı. Demin geldim meydandan ve Hı -hı. o aa, yeni yapılan yola doğru parkı genişletmişler hakikaten dükkanları Hı -hı. yıkıp. Parkın içinde ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Hani açılınca muhteşem bir açılış olacak muhtemelen. Muhtemelen. <gülüyor> Ya yani gerçekten o bizim strüktürlerin olduğu yerleri belki tekrar bakıp yani gene orayı belgeleyip evet ikili bir karşılaştırma yani hani nasıl oldu çünkü bir tasarımdan geçti belli şu anda Hı -hı. ya da elap çap yapıldı onu da bilmiyoruz. Bir müdahaleden geçti açık. Hı -hı. Yani orlusunun yani... doldurulduğunu tahmin ediyorum ben herhalde. Yani bir, herhangi bir şekilde kullanılmış şu an tüm boşluklar büyük aynen, ihtimalle aynen. bitkilerle Çiçeklerle doldurulmuş de. olsa gerek. İşin ilginç yanı da şey yani, yani bir yandan bütün bu durum aslında kullanılmayan bir park ve işte hani işlevi olmayan işte kimsenin sahip çıkmadığı bir park tartışması üstünden başlayıp inanılmaz derecede sahiplenip üstünde kullanım yaratılmış ve yani kendi kendine kullanım yaratılmış bir parktan tekrar temizlenmiş ve steril. evet steril bir hale getirilmiş bir parka doğru garip bir böyle bir ne bileyim yani grafiğe döksen <gülüyor> güzel görünecek bir tarihi oldu steril demişken bunun tamam. üstüne düşünmek lazım ya yani bir steril demişken bizim çizimlerimiz de yani yaptığımız Hı. çizimlerinde bir steril gözüktüğünün evet. şey var aslında öyle bir özelleştir olabilir ama bu aslında biraz şeymiş mimarlığı sadece bir enstrüman Hı -hı. olarak kullanıp bu olayı nasıl belgelerizin evet. bir araştırması. Çünkü bazı yerde 3 boyutlu modellemesini yaparken Hı -hı. bazı yerde işte sadece üzerinden çizim yapıyoruz. Ama aslında bu tüm çizimler arı modellemeler o bir filtreden geçiriyor insan çizerken. Kendine göre özel olanı öne çıkartıyor. İşte ne temsil etmek istiyorsa onu Hı -hı. temsil etmeye başlıyor. Bir de yani bütün yaşananların kendisini bir anlatım diliyle ifade etmek... Yani sesinden, dokusundan, o mekandan ayırarak tam olarak anlatmaya çalışmak boşuna bir çaba zaten. Bu yönden de bakıldığında böyle bir soyutlamaya gidiliyor olması aslında belki meselenin sadece işte o görünür halini belgelemek Hı -hı. açısından önemli. Çünkü işte bazı başka projeler de var. O kapsamda işte konuşulan şeyler oluyor. Ya bunların aynıları yeniden inşa edilse başka yerde çok etkili olmaz mı falan. Bizim de verdiğimiz cevap hep şu oluyor. Yani zaten Tarih içinde kaybolmuş bir şeyin replikasının yapılması üstüne alevlenmiş olan bir tartışmanın sonuç ürünleri olan bu direniş mimarlığının eserlerini bir başka yerde yine replik olarak inşa etmek abesle iştigal olacak <gülüyor> ve başka hiçbir anlamı da olmaz diye Düşündüğümüz ve böyle savunduğumuz aslında bir durum. Ona da dikkat etmek lazım. Bir tamam. yandan da şeyi de gösteriyor. Yani hani mimarlık nesnesinin fetişleşmesi gibi bir durum. Yani bir binanın evet. fotoğrafının, çiziminin, modelinin, maketinin e, bina kadar kıymetli ya da binamış gibi kıymetli olmasına da bir eleştiri aslında bu. Olabilir. Yani bu durum çizim diliyle aktarılabilen, deneyimi değil sadece tarihsel o anı belgeleyen bir çaba aslında diye düşünüyorum ben en azından. Bana öyle gülerek bakmayın ya. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> sen şimdi yani... derken onu hiç düşünmemiştim. Yani bir yandan da şeyi düşünmeye başlamıyorum. Yani hep en başta konuştuğumuz vardı ya proje sürecini işte tamamen atan şey. Evet. Bir yandan da onu böyle ters yüz eden Tabii. bir duruma da döküyor Çünkü zaten var olmuş bir şey. Bu sefer evet. biz kendi Anlamak için aslında yapıyoruz hepsini yani işte nasıl kurmuş ne yapmış vesaire hı hı. Yani resme bakmak gibi bir şey aslında yaptığımız. Bir de şey diyeceğim şimdi Adolf Loz bağlantısı da kuracağım da <gülüyor> hani mimarlığın kendisi zaten inşa etmek inşa edilmek üzerine aslında bir şey. Ee, onun çizimi vesaire bir dil kurmak başkalarıyla iletişime geçmek için yapmak durumunda kaldığım bir şey. Onun da savunduğu şey şu yani benim bunu çizmeme gerek yok. Ben yerindeyken zaten bu durumun inşa edilmesini sağlayabilirim. Yani o mimarlık fikrinin kendisi aslında inşa edilme haliyle bir. Çizimi vesairesi onun yan ürünleri gibi bir şey. Biz şimdi yine o bu en temeldeki duruma geri dönmüş gibi bir şey yapıyoruz aslında. Mimarın başka bir rolü burada. Yani kendisinin yapamadığı özgünlükteki bir şeyi bari onunla karşılaştığında belgelemek ve onun ne olduğunu anlamaya çalışmak için onu çizmek. Biraz da kazımak gibi oluyor. Çünkü onu parçalarına ayırıp e, destrüktüze edemezsin yani o anda. O şeyde yapabileceğin tek şey belki onu tekrar tekrar çizerek bakarak anlamaya çalışmak ya da belgelemek olabilir herhalde. Sen bunu deyince bakma yani tam tersinden hmm. uzdan girince hmm. Kolomine'ye selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan da bizim yaptığımız işte hani yerini yaptığı gibi mecrayı tekrar manipüle edip... Evet. Hani. Çünkü ne kadar hani ben yine böyle kendi öz eleştiri kısmına dönsem de <gülüyor> e, bu işin bir yerde şey var. Bu iyi gözüken evet. bir çizim ve aslında o objeleri bir anlamda sterilleştiriyor Yani tekrar aynı noktaya dönüşeceğim ama o sterilleştirmeyi arasını iyi tutmak lazım Doğru. işte. Yani onu böyle havalı bir şeye çevirmeden Doğru. yani olağan halini korumak lazım aslında. Doğru. Yani bu tercih aslında oradaki şeyde yani o öyle çizilmesi de. Aslında pratik e, sebeplerden kaynaklanan bir tercih ama bir yandan da anlattığı işte sadeliğinden dolayı anlattığı pek çok şey var. Ee, bir de belki ben tüm çizimleri topar yani çizimleri mail olarak alıp düzenleyene kadar olduğum aradaki farkları aslında anlayabiliyorum çünkü öyle bir inancım var her çizimin başka bir Tabii dikkat diye... çizgisi olduğunu doğru. Ama büyük osko bütün olarak hepsi birbirine yakın duruyor. Hı hı. Yani o Bakıldığı zaman yani siz de sevgi dinleyenler baktığınız zaman e, anlayacaksınız ki baş, yani her bir e, çizim özellikle bir şeye odaklanmış gibi görünüyor. Benim mesela kişisel tercihim e, bir barikatı çizerken sadece o barikatın kendisini aynı zamanda üstündeki mesaj da e, beni ilgilendiriyordu. Çünkü e, o mimarlıktan ayrılamaz bir şey aslında. Yani yapısı olarak işte, tuğlanın, demirin, e, bir kısım örtülerin kurduğu o barikatın üstündeki o yazı ...artık o barikattan sökülüp alınamaz bir şey haline geliyor. Onları da çizmek, onların da yer alması orada önemli. Çünkü bunu çevremizdeki diğer yapılara, yani referansa da bakabiliriz. Yani binaların üstünde de böyle şeyler var. Aynı zamanda da işte hani yaşadığımız acı olayın kendisi o barikatta vücut buluyor. Orada Diren, benim çizdiğimde Diren Lobna yazıyordu mesela. Yani Lobna arkadaşımız e, hala işte yani e, çabalıyor en azından iyileşmek için. Evet. O da artık o mimarlığın bir parçası. Yani o çizimin, o barikatın kendisinin belliğini aynı zamanda yaşanmış olan her şey oluşturuyor. Ee, ama çizim tabii ki bunun hepsini aktaramıyor. O duyguyu da aktaramıyor. Ama en azından belli bir kısmının fotoğrafını çekebiliyor. Ee, yakın zamanda daha çok şey de gelecek gibi geliyor. Çünkü e, konvansiyonel medyanın mesajı aktarmadığı bir yerde doğal olarak e, bizlerin yavaş yavaş elimizde biriktirdiğimizi dışarıya... ...çıkartarak, görünür hale getirerek bu mesajı ilettiğimiz bir ana doğru yaklaşıyoruz. Videoların sayısı artacak gibi görünüyor. Ee, yani bizim yaptığımız gibi çizimler ya da başka tip şeyler artacak gibi görünüyor. Bunların tabii ki bir aradılığı, belki o yaşanmış olan her şeyin belleğini yeniden inşa edecek. Şimdi yeni bir site kurulmuş galiba gezisekmeleri. Evet. Nokta kom diye o orada. Toparlıyor. Da. O evet. O bir toparlıyor biraz bu süreç. içerisinde. şey çıkardım. için bizim site içinde yani neanların elinde fotoğraflar varsa evet. bunlar çok kısa ömürlü olduğu için hani belki bir fotoğraf da Hı -hı. o Hı -hı. olabilir. Ya onları da occupygeze@architecture.gmail.com. Evet. Sadece fotoğraf, ya sadece çizim değil aynı zamanda fotoğraflarda. Fotoğraf biz kendi aramızda biz kendi aramızda bunun organizasyonunu yapıp onu açtık. Çizime mi, modele mi dönüştüreceğimizi vesaire. Bir de bu mimarlık mı diye sorgulamadan yollayabiliriz. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> biz onda bir mimarlık bulur muyuz? <gülüyor> Bunu mu <Çıkarsız>. deniyoruz <gülüyor> şimdi <bir> şekilde çıkarız. <gülüyor> Harika. Ee, e, bunun dışında tabii şeyleri de konuşmak lazım ama başka zaman herhalde hadi size şey vermiş olayım <gülüyor> randevu. Ee, diğer parklarda olan biten şeyler yani e, Gezi Parkı kendini şehrin ya da diğer şehirlerdeki başka parklarda çoğaltarak arttırdı. Ee, orada da işte takaslar düzenleniyor, sahneler, atölyeler vesaire var. Belki onlar da bir konu olabilir. Aslında çok kısa hemen bir şey girebilirim. 30 saniyen ee, var tamam. Parklarda forumlar oluyor biliyoruz. Bizim de bir derneğimiz var. Herkes için mimarlıkta. <gülüyor> Eğer kendi mahallenize çevrenize bir şeyler yapmak isteyip birileriyle danışmak ortaklık kurmak istiyorsanız evet. bizimle iletişime geçebilirsiniz. Doğru bir yerinde müdahaleydi. <gülüyor> Doğru. Teş <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederiz Yelik Aykım. Teşekkür ederiz Hayrettin Günç. Biz teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Size de iyi günler dileriz. Ee, acikmimarlik.blogspot.com güncellenmiyor şu ara. <gülüyor> <gülüyor> ama güncellenecek. İyi günler. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın.